Merhabalar. Açık Mimarlık Programındasınız, Açık Radyo'dasınız. Ee, hoş geldiniz diliyorum. Ben Hasan Cenk Bugün e, konuklarımla eğlenceli bir şey konuşacağız. E, Limira'nın çocuklarını konuşacağız. Finike'de e, köylü çocuklarla beraber yapılan oradaki antik kente dair aslında pek çok şey yani hem tiyatroya, sanata, mimarlığa ve de tarihe dair bir çalışmayı konuşacağız. Ben hemen topu konuklarıma veriyorum. Onlar hem Kendilerinin isimlerini söylesinler. Hem de kim olduklarını azıcık bir anlasınlar. Hoş geldiniz diliyorum. Sıradan Zeynep Kuban'ı hadi ben <gülüyor> takdim edeyim. Merhabalar Zeynep Kuban. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık tarihinde ders veren bir kişiyim. <gülüyor> Birkaç senedir. Ve Limöre Antik Kenti'nde de doktoramı orada yazdım. Ve oradaki kazıların yürütücülüğüne yardımcılık ediyorum. Yani yardımcısıyım. Baş, orada idare ediyorum birlikte ve... Orada iki senedir oradaki köy çocuklarına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Hı hı. Aslında çocuklarla ilgili daha önce de Anadoluysa'nda İstanbul'da bir çalışma yapmıştık. Araya gireyim. Hı. Bu kızlar kim? <gülüyor> <gülüyor> Bu kızlar da yanında İpek Kosova var. az <gülüyor> Azdam Hoş geldiniz tekrardan. Evet. Onlar da kendilerini tanıtsın. <gülüyor> <gülüyor> evet siz ne yapıyorsunuz? Ben Zeynep Hoca ile beraber yüksek lisans tezimi yaptım. Şu anda doktora devam ediyorum mimarlık tarihinde. Hı hı. Daha önce Anadolu yaptığımız, çocuklarla yaptığımız çalışmada beraber çalışmıştık. Daha sonra Zeynep Hoca, Limira'da böyle bir çalışma yapacağını söylediğinde ben de dahil olmak istedim. Hı hı. Böyle. Sen İpek. Evet, ben de geçen sene işte iti mimarlık tarihinde yüksek lisansa başladım. Ben de geçen sene ilk kez Dimiray'la dahil oldum gruba. Peki şehirden Hı -hı. devam edelim. Yani ben Hı -hı. kesmiş gibi oldum da ya o ne zaman başladı Hı -hı. ne yapıldı çocuklarla da sonra sizin işte bu dahil olduğunuz şey nedir ona varalım istiyorum. Yani aslında onu şu açıdan anlatıyorum. Biz daha önce çocuklarla bir çalışma yapıp biraz tecrübe kazanmış olduğumuzu Hı -hı. söylemek istedim. Yani çocuklarla çalışmanın biraz ileri yönük bir yatırım olarak görüyorum. Anadolu Doluysar'ındaki de benim tesadüfen orada oturduğum için oradaki çocukları tarihi çevreyle ilgili e, hani çok sevilen bir şey farkındalık <gülüyor> yaratmak. Herkes çok şeyin farkında oluyor falan. E, ama insanların hani gerçekten çevrelerini daha çok da biz mimarlık fakültesi öğrencileri olduğumuz o olduğu için çevremizde hı hı. Cenk de buna dahildi. Teşekkür o yüzden <gülüyor> ben de oradaydım. İki sene e, aslında özlemde Jenk de hep katıldı ve o yüzden de bu konuyu biliyorlar. Zaten Limuray'da Cenk'le birlikte bizi hazırladı. Limuray'da da ben neredeyse 20 sene belki daha bile uzun süredir çalışıyorum aralıklarla. Şimdi bu idari görev olunca da şey köy ve kazının ilişkileri çok parlak değil. İşte köylüler çok fazla sevmiyor istimlak sorunlarından dolayı. Yani harabe onların hayatına zorluk katıyor. Dolayısıyla da çok iyi bakmıyorlar. Peki Limira nerede? Neresi? Yani? Ha, demin sen biraz söyledin diye hemen es geçtim. <gülüyor> Antalya'nın şey, batısında Finike'ye 2-3 km uzaklığında Hı -hı. bir köyün içinde yani Turuncova beldesinin Saklısu köyünün tam içinde suların ortasında ve köyün ortasında bir antik kent. Yani M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren yerleşikliği tespit edilen, bilinen ve 13. yüzyıla kadar filan yerleşimi süren bir antik kent ağırlıklı olarak da 5. 4. 3. yüzyıla biraz da Roma devri, Bizans dönemi ondan sonra yavaş yavaş yok olmaya başlayan bir kent. Şimdiki durumundan bahsediyoruz tam. <gülüyor> Şimdiki durumu da daha da yok olmaya başlamış <gülüyor> çoktan. Yani kazıları 69'da başladı. Bir Avusturyalı anca Alman sonra bir Avusturya kazısı hala. Ben de onun Türk ayağını aslında oluşturuyorum. Köylülerle de hani iyi ilişki kurmak gerektiğini düşünüyorum. Sadece işçiler olarak çalışıyorlardı şimdiye kadar. Fakat hani harabelerin hayatta kalması için, yapılacak herhangi bir restorasyonun sağlıklı olabilmesi için bu insanların entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Ve Hizar'da kazandığımız tecrübeleri de buradaki çocuklarla beraber hani yeniden bir başka şekilde kurabilir miyiz diye düşündüm. İşte işte Özlem, hani önce Hisar'dan tanıdığım hı hı. ve bizle çalışmayı sürdüren arkadaşları, işte İpek o zaman yeni başlamıştı hı. ve hani çocuklara tahammül edebilecek çünkü çok canavar gibi çocuklar, <gülüyor> öyle şey bizim hani İstanbul'daki çocuklar bile bazen kafa şişiriyor ama bunlar beş kat daha şey güçlü bir ses üzerine sahip. <gülüyor> e onlara işte yapılacak bir on günlük bir çalışma olarak düşündük. İşte o daha önce de yaptığımız biraz da bir yani mimarlık tecrübelerinden kaynaklanan işte maket yapmak, görsel ve yani el becerileriyle biraz yönelik bazı şeyler. Tiyatro çocukları her zaman cezbeden bir şey. Ortaya kendilerini atmaları çok seviyorlar. Orada bir antik bir tiyatro var, çalışma Hı -hı. alanları var. Ama tabii biz tek başımıza bunu yapamayız. Yerel bir ayağı olması gerekir. Bu konuda da bizim Kazının bekçisi, o köylü, oranın köylüsü Ali Tosun kendi çocukları oradaki ilkokula gidiyor. Oradaki ilkokul öğretmeni e, Durmuş Özsoy. <gülüyor> o bizim e, köydeki işte kasabadaki ayağımız oldu. Çünkü artık köyde okul kapandı. Herkes taşımalı bir hmm. şekilde gidiyor. Ve oradan öğrenciler seçti. Ve biz 2010 yılında ilk kez e, işte ön çalışmalar yaptık. Okula gittik. Kendimizi tanıttık. Ne yapacağız? işte kimler gelmek istiyor? işte Limure'yi tanıyor musunuz? Eski binaları biliyor musunuz? Küçük böyle yarışmalar falan yaptık ilkokulda. Hmm. Sonra yazın Sonunda tabii yazın ne oluyor? Köyde yaylaya gidiyorlar kimse yok. Ramazan var kimse yok. Bu okulun açılmasına yakın Eylül ayında gerçekleşen bir çalışma. E, i̇stersen biraz öznemsiz anlatın. Çok konuştum ben. O, olsun <gülüyor> çok iyi gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi özetti. Siz? Yani, e, tamam, tamam. Aslında hani beraber işte oturup orada ne yapabiliriz? Kendi tecrübelerimizi buna nasıl katabiliriz gibi e, konuşmayı çok öncesinden başladık bunu. Ama gittiğimizde aslında neyle karşılaşabileceğimizi de çok fazla bilmiyorduk. Hı. Çünkü hani kaç tane çocuk gelecek acaba hiç kimse gelmeyecek mi evet. ya da çok daha kalabalık mı olacak. Hani söylediklerimizi e, hani ne kadar uygulayabilecekler ya da bize ne kadar tahammül edebilecekler gibi e, kaygılarımız vardı. Bir de ben şeyi ki, de hatırlıyorum o böyle hani hiçbirimizin böyle ekseri pedagogik e, şey yok eğitim evet. yok hani nasıl olacak o iş nasıl karşılık yani karşılaştırmış çocuklara nasıl <gülüyor> hitap edeceğiz onları nasıl kontrol edeceğiz falan gibi şeyler evet, de var ama zaten e, hiçbirimizin şey hani onları eğitmeye gidiyoruz gibi bir eğilimi yok tabi orada hani en başında biz onlarla oyun oynamaya gidiyoruz Hı -hı. ki yaklaşımızda iki sene boyunca böyle oldu hani bu oyun içerisinde de onlar hani ne kadar e, bir şey alırlar ya da hani kulaklarına ne kadar bir şey kalırsa bizim için kardır gibi bir e, durum oldu. Hı hı. Zaten ilk sene de hani e, beklediğimizden çok daha fazla çocuk geldi. Hatta işte e, yaş sınırlamasının çok çok altına indik. Hani dört yaşında, beş yaşında çocuklar çünkü işte e, evde evet bakılması <gülüyor> gereken çocuklar da geldi. Dolayısıyla onlarla hep beraber oyun oynadık aslında. Hani e, yani o oyunların içerisinde de işte Mesela ben maket otelisini e, yürüttüm. Orada hani çevremizi algılama, hı hı. işte maket yaparken hani hep bilinen bir şeydir. Daha iyi algılarız her şeyi, işte daha iyi öğrendiniz. İşte etrafımızı algılama, gördüğümüz şey nedir, neden önemlidir? Hani bu sadece bir taş parçası mıdır? İnsanlar neden bunları e, işte hani gelip bu kadar bunlar üzerinde çalışıyorlar ya da hani onların oraya girmesi neden yasaktır gibi. Peki onu soracağım tam o konuda değindiğin için bu çalışma nerede gerçekleşiyor mesela işte okulda okulun içerisinde mi gerçekleşiyor yoksa nerede oluyor bunlar yani maketler nerede yapılıyor e, bu şey antik tiyatronun tonozlarının altında toplaşıyoruz Hı -hı. böyle yaklaşık 50 çocuk biz böyle acayip gürültülerin olduğu bir yere dönüşüyor tabi yankıların tiyatroyu canlandırıyoruz yani bu arada şöyle bir şey yaptık tabii maket var filan ama e, mimarlığın dışında da ilgileri olan baştan başlamak e, gerek birkaç e, arkadaş daha topladık. Mesela tiyatro yapan Hı -hı. bir ekip vardı, dans eden bir ekip Hı -hı. vardı. Birinci sene, ikinci sene buna müzik de eklendi, ses ritim evet. filan gibi şeyler. Hı -hı. Bu da hani şeyi çeşitlendirip bir bütün oluşturmakta amaç aslında herkes bir taraftan tutup sonunda e, cazip olan tiyatroyu bir bütün olarak oluşturmakta aslında. Hı, i̇zlenebilecek Kim? olan bir gösteri. Evet, Hı -hı. anneleri, babaları, Hı -hı. işte hatta ilk sene kaymakam, belediye <gülüyor> filan böyle bütün önemli şahsiyetler geldi köyümüze. Öyle bir gösteri oldu. Bu De, bütün bu yapılan şu açıdan bana süper kıymetli geliyor. Şimdi biz mesela diyelim ki ben hani İzmirliyim tamam mı? Yani sağa sola gittim gördüm. Diyelim büyük antik kent düşündüğün zaman işte Efes ne bileyim, işte Afrodisyas falan kapısı olan, kapısından girdiğin bir çeşitli patikalardan yürüdüğün dolaştığın bir alan o ama pek çok başka yerde var ki bütün bu antik eserler o günün gündelik hayatıyla iç içe yaşamını devam ettiriyor ve biz hani bizim için uzaktan sadece turistik bir ziyaret alanı ya da merakımız varsa tarihsel böyle bir ilgi alanı iken orada yaşayan insanlar için doğrudan gündelik hayatın kendisi o ve o işte normalde için belki de yani, affedersiniz ama umumi tuvalet olarak falan kullanılan otonozların Altında başka bir şeylerin de yapılabileceği bunu illa şey olarak dememişti eğitim gittik ve orada onlara o açıdan değil ama farklı başka bir şey için de kullanılabileceğine dair bir hayali en azından o bir alışkanlığı ya da sadece bir karşılaşmayı yaratmak ee, belki oraya gidip de o çalışmayı yapan bizler için değil ama orada o işi katılan oralı insanlar için çok daha kıymetli ve önemli çünkü oranın yaşantısını değiştirmeye başlıyor. Bakış açısını değiştirmeye başlıyor. Biraz da temelde o motivasyonlar var galiba. Evet, yani bakımsızlık bir yandan hakikaten umumi tuvalet, çöplük falan şeklinde hı hı. kullanılıyor. O yüzden de yani Limiran dışında da bir sürü yer var. Evet. Çok yakın yerler var. Mesela Alicanda diye bir yer var. Orası hı hı. demin bahsettiğin gibi hı hı. çevresi kapalı, bekçisi olan, para verilen falan bir yer. Ve çocukları oraya götürdük. 30 kilometre ama hiç gitmemişler. Evet. ...belediye bize araçları sağladı... ...o Turuncuva ya da Finike... ...işte o 50 çocuğu aldık gittik... ...bu sene Rodiapolis diye bir kente gittik... ...benzer bir kurguları var... ...çünkü doğrudan antik kentler... Şey, ...kapılı antik kentler... E çocuklar da hemen bu farkı gördü... ...burada hiç çöp yok dediler... ...filan hani hı hı. bu böyle... ...hemen görülen bir şey... Çok ...bir de güzel. Antalya Müzesi'ne götürdük onları... Hı hı. Yani ...bunlar kazılıyor... ...kendi depolarımızı gezdirdik... ...orada ne yapılıyor, nasıl yapıştırılıyor... Onları görmeleri için tasnif nasıl yapılıyor? Hani bunlar böyle çalışıyor bu acayip adamlar. <gülüyor> Sonra ne olacak bunların? Bunların hikayelerini onlara anlattık, aktardık. Sonra da yani buradan çıkan şeyler için Antalya'da büyük binaların yapılıp insanların para verip bunları görmek için para verdiğini göstermek için de yine otobüslerle Antalya'ya gittik. Ve ben hani yine gürültülü çocuklar tabii ama aslında müzede de çok uslulardı. Evet. Algıları bir anda açıldı orada. Evet. Şey yapalım mı evet. gürültü demişken <gülüyor> bak hızla ilerliyor çünkü müzik hmm. arası vereceğiz. Hmm. Bu müziğin öz <gülüyor> evet. önemi var. Sizin evet onu bir anons edersek. <gülüyor> evet bunu o zaman Limira'nın çocuklarına armağan edelim çünkü onların en sevdiği, en sevdiği şarkıydı tamam, <gülüyor> geçen buyurun. sene. Buyurun anonsunu da adını da söylerseniz. Ee, Ankara'nın bağları e, nereden geliyor? An Ankaralı. Ona bakarız. <gülüyor> Ankaralı <gülüyor> Ankara bilimden. gelinden. <gülüyor>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 Boynumu büke boydum aldın yarı elimden de boynumu büke boydum Ankara'nın bağlarda tüklüm bükün yollar ne zaman zar hoş oldun kaldırmıyorum yollara Ankara'nın bağlarda tüklüm bükün yollara ne zaman zar hoş oldun da Altyazı M.K. Tekrar beraberiz. Açık Mimarlık Programı'ndayız. Ankaralı Coşku'ndan Ankara'nın Bağlarını dinledik. Limira'nın çocuklarına armağan ettik şarkıyı. Onların yaz dönemindeki en popüler parçalarıydı. En azından bize Özlem öyle söyledi. Bilmiyorum. Eğer bizi Şeyden bahsediyorduk. Limira'nın çocukları diye bir çalışmadan bahsediyoruz. Onun üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Parça arasına girmeden önce siz orada aslında neler yapıldığını yani e, atölye çalışmaları, geziler vesaire nasıl işlediğini hızlı bir şekilde hı hı. konuşuyorduk. Çünkü aslında üstünde durulacak çok şey var. Biraz daha e, neler yapıldığından bahsedelim. Oradaki çocuklarla, o köydeki çocuklarla. O zaman atölyelerden bahsedelim tamam. birazcık. Ee, geçen sene, yani bu ilk tabii deneyimimizde. E, öncelikle şey kurguyu hani tiyatro etrafında yaptığımızı söylemiştik zaten. İşte bunun dışında e, dans, maket... E, benim şey maket atölyesi vardı ee, ve bunların hepsini e, maket diyorum maske, maske. atölyesi e, maske atölyesi ve hepsini bunların işte son gün o tiyatroda birleştirdik ama öncelikle bu on günlük işte şey e, program hani ilk üç gün aslında e, dağınık grupların olduğu ve Hı. daha çok hani Limira'yı Limira'da neler var çünkü onlar için yani orada olanlar sadece taş ve hani ne olduğunu bilmiyorlar yani çoğunlukla yıkıntı ve harabe gibi olduğu için e, sadece tiyatroya hakimler e, ve hani birazcık işte o yapıların işlevlerini ne olduğunu anlatan bazı oyunlar oynadık onlarla. Hani o da pek sıkıcı olmadı. Hı hı. Ee, sonrasında e, bir şey, Arikanda'ya gezimiz oldu ve atölyeler başladı. Ee, atölyeler işte hani bu e, son gününde de işte bunların hepsini birleştirip tiyatroda bir gösteri oldu. Ya ben maket atölyesi, şey maske atölyesinde e, şöyle yani ben maske yapmayı bilmiyordum. Hı hı. Ve hani bu tiyatroya nasıl bir katkısı yani katkım olabilir diye maske yapmayı öğrendim ve e, hani komedi ve trajediye maskeleri yaparak e, onları son gün hani takıp e, tiyatroya dahil oldular. Tabii ve... bu çalışmanın öncesindeki o hazırlığı ben hatırlıyorum. Hı -hı. Şu bir kitap vardı değil mi böyle bu trajediyalarla ilgili. Siz ne oldu? Başta. Evet ve de yani... e, onu da paylaşacağız web sitesinde. E ...aslında bütün o... E, ...maskelerin hazırlanma aşamaları... ...yüzden kalıp almalar... <gülüyor> e, ...vesaire onlar da var... ...dinleyicilerimiz onları da bakabilirler... program sonunda evet. da söyleyeceğiz... Evet. ...alçılardan <gülüyor> yaptık ve... <gülüyor> e, ...belki bu sene neler yaptığımızı söyleyebiliriz... <gülüyor> ...bu geçen yaz... E, ...geçen yazda... E, ...ses ve eklendi... E, ...dans vardı yine... ...tiyatro... E, ...maket atölyesi ve bu sefer ben... ...kukla atölyesi yaptım... ...ve kuklayı bu sefer tiyatrodan... ...tiyatroya bağladık en sonunda... E, ...ve şey hani... Kukla atölyesi olarak direkt anlatmam gerekirse bu şeydi 50 yıl sonrası için yapılmış bir senaryo hı hı. ve öncelikle kuklalarını yaptılar bunlar onların torunlarıydı hı. ve bu karşılıklı diyalogları için bir senaryo yazdılar ve hepsini kendileri yaptılar. Ee, ve bunlar şeydi aslında onların Limira ile ilgili olan 50 yıl sonraki hayallerini ortaya çıkarıyordu. Yani biz hani bugünü neler olduğunu onları zaten bir şekilde aktardık ama onlardan hani burada neler olabileceğine dair yani bir, bir, bir şey, yani bazı projeler aslında çıkmış oldu. Hı hı. Ee, mesela iki tane kız vardı. Onlar Limira'da Sonuçta müze yok ve her şey oradan çıkanlar e, Antalya Müzesi'nde olduğu için Limira'ya bir Limira Müzesi hı hı. E, yaptılar ve onun üzerinden bir senaryo torunlarıyla işte Limira Müzesi'ni geziyorlar evet. ve işte bir ışınlanma hikayesi vardı toprağın altına, e, sonra e, torunu profesör olan ee, bir e, yine arkadaşımız vardı o da e, işte robotlar yapıyor falan limire robotlar geziniyor. Evet. kazı yapar robot? Evet kazı yapan, tarım yapan robot diye. Ay, <gülüyor> Ve hani yani. on, onlara dair aslında o hayal güçlerini hani ya yani bu seneki benim için çok daha heyecanlıydı gerçekten çünkü çok fazla şey çıktı. Ee, çok biraz yani de, kullanıma dair çünkü. Bir de <gülüyor> film oldu bu aslında evet, film çekildi. Evet en sonunda bu. da işte tiyatroya. 10 dakikalık bir film olarak bu kukla e, filmi çektik. Lee 2062. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ve bu şekilde de o tiyatroyu e, şeye bağlamış olduk. Tiyatronun içeriğinden de belki Hı -hı. hani oradaki Hı -hı. tarihsel katmanlardan. Ha, tiyatronun içeriğinde de bize aslında kitap yardımında bulunan gün kitaplığında Hı -hı. bir Beş İstanbul diye bir Hı -hı. E, kitapları vardır. Biraz e, ondan kopya çektik. <gülüyor> e, çünkü çok küçüktü çocuklar. Bir şey ezberleyecek, konuşacak fazla şeyleri yoktu Hı -hı. hakikaten. ikinci sınıf, üçüncü sınıf hani küçüktü çok bu sene. Onlar da e, daha çok... E, nasıl diyeyim bedenleriyle oynadılar. Yani orada da hikayeleri Limuranın katmanları gibi aynı o kitapta olduğu gibi şeyden tek geçti. Işte Osmanlı dönemi, işte Roma dönemi, işte Likya çok mezar var. O mezarları mesela görüyorlar. Nasıl bir mezar töreni yapılabilir? İşte ağlayanlar, şeyler falan. Aslında bir sürü onların yaşamlarıyla bağlantı bile kurulabiliyordu. Sonra da prehistorik bir dönemde işte avcılık, mağarada o yaşayanlar işte avcılık yapıyorlar falan ve en sonunda aradaki bağlantıları da hep bir sonraki dönemden bir şey buluyorlar. İşte ne bileyim bir tane mesela bir hmm. kolye buluyor mesela işte hmm. Romalı o abi galiba bir mezar hediyesi ve hmm. onunla mezar sahnesi başlıyor. İşte daha öncekiler işte Osmanlı'da bir tane bir kalkan buluyor. Hmm. Ah gladyatörlerin bu filan deyip böyle hmm. çocuklar. Hatta en sonuçta işte şey ha, hani en sonda da plastik prehistoryadakiler de bir plastik bir tabak hmm. buluyorlar. Hmm. Oradan O 2000... da bizim 2062'deki tabak oluyor. <gülüyor> Vay be. <gülüyor> evet. ...oradan bağlanıyorlar. Şimdi. Ama çok güzel. Yani bunu anlatırken bile bunun hani hem elde üretilen bir iş alanı var. Bir beceriye dahil olup onu öğreniyorsun. Bir yandan bütün o tarihsel katmanın içine giriyorsun, o bilgi alanına giriyorsun. Bir yandan senden yaşlı çok farklı olan ve senin yaşadığın yerin dışından gelmiş olan birileriyle... ...sosyal bir etkileşime giriyorsun falan. Bir yandan da kendi geleceğini hayal ediyorsun... Yani çocuklar tabii bilmiyorum geri dönüş olarak mesela hani siz hızlıca bir etki gördünüz mü bu yaptığınız şeyden sonra onu onu deneyimleme şansınız oldu mu? Yani ilk seneki aslında en önemli şey bu etrafı kirletmemeliyiz şeyine biraz vurgu yaptık sanırım. Hmm. O yüzden mesela bizim yanımızda eğer böyle bir yere çöp atma gibi bir durum olursa hemen oh, sakın atma alanı yerden gibi bir durum oluyor ama normal hayatlarında... ...nasıl oluyor bilmiyorum ama mesela şöyle eğlence bir kısım var hani öğretici olmasının yanı sıra... ...mesela herkes Medusa'ya hayran kaldı Hı -hı. ve Medusa'nın işte hikayelerini birbirine anlatmaya başlıyor hani yılan kafalı var diye gibi. Hı -hı. Mesela böyle şeylerin kulaklarına girmesi bile bence çok eğlenceli, başka masallar duyuyorlar aslında Hı -hı. hani kendi öğrendiklerinden. Bir de bu öğrendiklerini ya da hani kendi yarattıklarını öğrendikleri demeyeyim kendi yarattıklarını aslında ailelerine sunma şansları oluyor ve Hı -hı. bu... Onlar için çok gurur verici biraz bir şey. bahsettiniz şey. Ya. Yani o, son, o ilk senenin sonundaki o böyle gösteri gibi olan durumdaki belli <gülüyor> tepkisi falan nasıldı bilmiyorum. Bu. Anlatılabilecek bir şey mi? <gülüyor> yani bu sene daha çok aslında anne hmm. babalar çok tepki hmm. şey, olumlu şeyler. Hmm. Gidip tebrik edelim. Şey, teşekkür ederiz dediler. Anneler. Hatta bir bakkal biz afişler astık köye işte. Şu hmm. gün şu saatte tiyatroda gösteri var. Bakkalda çocuk, ayrı kendi bir afiş daha yapıp çocuklara başarılar diliyoruz. Bilmem Aa, ne market iyi. diye ee, şey bir sürü böyle küçük şeyler anneler falan bence bu sene daha hoşlarına gitti. Yani ilk sene şöyle bir uzaktan hı -hı. baktılar. Bu sene hı -hı. katılan da daha çoktu. Bir de doğrudan etki dediğimiz biz orada ilk gün işte yeni gelen arkadaşları etrafı gösterirken çocuklar tabii böyle bir e, kalabalık <gülüyor> şeklinde çevremizde. Aa ne olmuş birkaç yerde çok fazla çöp ve şey bitki pislik falan birikmişti. Ertesi gün çocuklar hepsi bir olup birlikte temizlediler orayı. Hı hı. Burası çok kötü olmuş yapalım mı filan diye. Her deyince de kendileri yapıyorlar. Biz bir şey yapmadık. Evet, yani onları aslında bir yere getirip Hani bir şeyler yapmaya kendi yaşadıkları yer çünkü orası. Hı hı. Hatta kendi işte den yani suya girdikleri, serinledikleri yer. Evet. Hani sadece bir. Böyle şiir gibi bir yer yani. Evet. Biraz, <gülüyor> biraz sıcak, biraz evet. sinekli ama. Evet. <gülüyor> Zaten her öğle aramız şarlakta geçiyordu. Evet. <gülüyor> su, çok çok su, çocuklarla. Evet. Anlatmayın çok... da dinleyenler merak edip araştırsınlar nasıl bir şey. <gülüyor> Harika yani o müthiş ben. Şey bayılıyorum zaten yani hani işte bir şey görüyorsun sonra geleceğine dair bir hayal kuruyorsun ve o senin aklının bir yerine yerleşiyor yani. Ne bileyim ben bir tarım aracı hayal etmek istiyorum <gülüyor> çünkü bir de orada seralar falan var hani sadece Tabii. böyle <gülüyor> antik kentin üstünde bir köy değil yani oranın kendi ekonomisi onu döndüren bambaşka şeyler falan var. O dinamiklere dahil de yani onu demeye çalışılmasına yani gündelik hayatın içine dahil olup orada sadece gündelik hayatın ritmi değişiyor ve o yaşantı sürüyor yani başka bir şekilde de olabilir hissini veriyor Hı -hı. o çalışma yani tebrik ediyorum ben en az Eşim bakkal ediyoruz. kadar <gülüyor> <gülüyor> bakkalın çocukları tebrik ettiği kadar başarılar diliyorum tekrardan sizlere ve teşekkür ediyorum geldiğiniz için web sitesini söyleyelim bütün bunları ha. nerede görebilirler vvv <gülüyor> <gülüyor> nokta çocukların Hı -hı. nokta neydi nokta ve Facebook'ta da linkimiz hmm. var, da çocuklar ilimli mirası Orada yani. videolar Hı -hı. var, fotoğraflar var, e, günlükler var, çalışmaların Hı -hı. Evet, anlatan... kukla filmi var mesela evet. Evet. Kukla Ben kuk... de blogdan paylaşacağım zaten. E, acikmimalik.blogspot.com adresinden bütün bunlara ulaşabileceksiniz. Teşekkür ediyorum tekrar Biz de de teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz Hı -hı. size de. Hı -hı.